ekonomi ekoloji hazırlayıp Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Ee, bu hafta stüdyoda e, yine bana e, Can Tombil eşlik ediyor. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> bu aralar e, programımıza sıklıkla alıyoruz. E, Konuk oluyorsun demiyorum artık. E, severek, sevinerek. <gülüyor> Ekonomi ekoloji programını severek diyorsun e, katılıyorum. E, birazdan da e, Serkan e, Hat'ta olacak. E, ona ulaşmaya çalışıyoruz. Serkan Ocak'ta da e, bizlerle birlikte olacak biraz sonra. E, bu haftaki konumuz, e, geçen hafta İstanbul önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Ee, İstanbul'da iki günlük bir toplantıda uluslararası iklim değişikliği e, sempozyumu gerçekleştirildi. Ama e, bu sempozyumu gerçekleştirenlerin niteliği e, ilginçti. E, 20'den fazla ülkeden İslami lider burada bir araya geldi. 2 günlük bir toplantı gerçekleştirdi ve bunun sonunda da iklim değişikliği için İslami Deklarasyon adıyla bir bildiri e, yayınladı Uluslararası İslami İklim Değişikliği Sempozyumuydu bu toplantının adı 17-18 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da yapıldı İstanbul'da yapıldı evet e, Dediğimiz gibi bu 20 ülkeden e, 60'tan fazla katılımcı ve e, örgüt e, tarafından onaylandı bu deklarasyon e, Tabi e, katılımcıların çeşitliliği açısından da e, önemliydi Fakat tabi orada belki şimdi şeyin e, deklarasyonun detaylarını konuşacağız ama Türkiye'den sadece İslam Dünyası Sivil Toplum Örgütleri Birliği'nden e, Ali Kurt ve e, akademisyen Profesör Doktor İbrahim Özdemir e, bu deklarasyona Türkiye'den imza atmış. E, elbette tabii e, Diyanet İşleri Başkanlığı da bu toplantıya davetliydi fakat e, davete e, cevap bile alamamış bu e, toplantıyı organize edenler. E, dolayısıyla neden acaba Diyanet e, böyle bir toplantıya katılmaktan geri durdu? O bir merak konusu olarak şu anda ortada duruyor. Dünya geneline baktığımız zaman çeşitli ülkelerden gelen müftüler ya da müftülerin temsilcisi vardı. Birçok sivil toplum kuruluşu vardı. Mesela Küresel İslami Yardım Kuruluşu gibi ya da Ekoloji ve Çevre Bilimleri İslami Vakfı gibi birçok vakfın temsilcisi burada bulunmaktaydı. Evet yani sonuçta burada da Türkiye böyle önemli bir toplantıya sahipliği yaparken Diyanet'in ee, hiçbir temsilciyle burada e, bulunmamış olması ee, biraz tuhaf tabii. O sırada evet. biz e, aslında Diyanet İşleri'nin e, 11 bakanlıktan daha fazla bütçesi e, vardı. 2015 yılında 5.7 milyar lira. ve e, Bu aslında bütçeyi senenin ortasında neredeyse tükettiğini ve 700 bin lira daha ek e, kaynak e, istediğini e, takip ediyorduk o sırada. Yani işte aslında e, iklim değişikliğinin, Esas itibariyle e, sebep olduğu toplumsal adaletsizlik, e, yoksulluk, açlık, belki tüketim alışkanlıklarımızın değiştirilmesi yönünde e, önemli çağrılarda e, bulunan bir e, deklarasyona imza atılırken, e, tabi Diyanet'in e, müsriflikle <gülüyor> adının e, bir arada e, anılan haberlere konu olması tabi enteresan oldu e, diye bu detayı da e, konuşmuş olalım. Evet. Evet ee, sen de toplantıdaydın istersen biraz detaylara geçelim ama e, galiba Serkan da hattımızdaymış Serkan günaydın günaydın merhaba merhaba merhaba günaydın diyelim tekrar şimdi geçen hafta toplantıda hepimiz birlikteydik. Ee, i̇stersen Demin, hepimiz oradaydık Hepimiz oradaydık. Evet. Demin ben Diyanet'in orada e, olmamasından e, bahsederek girdim e, programa. E, biz hepimiz oradaydık ama Diyanet yoktu. O enteresandı. Evet. E, i̇stersen e, biraz sen e, izlenimlerinden e, bahset. E, biz de canla e, aralarda e, sana destek olalım. Ya, tabii bizim e, iklim olması tabii ki. E, fokuslanmamıza sebep oldu iklim değişikliğinin tartışılması konuşulması bana göre her zaman önemli. Hepimiz artık bunu hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz bir alışkanlığımız olmalı. Bunun için çabalıyoruz. Ee, İslam birliği olsun, e, Hristiyan birliği olsun biliyorsun birliği olsun fark etmez. Sonuçta bu tüm insanlığı etkileyecek bir süreç ve buna karşı tedbir almalıyız ama benim burada tabii ciddi eleştirilerim olacak yani hı hı. E, hem olumlu görüyorum hem de e, olumsuz e, düşündüğüm e, bir boyutu da var. Nedir o? Hemen hmm. onu söyleyeyim. Şimdi sen de satır satır okudun o e, Papa'nın bildiğinin evet. deklarasyonunda 200 kişi sayfalık. Şimdi birkaç ay önce o çıktı. Hemen arkasından da bu çıktı. Yani Hristiyanlar yapıyor biz neden yapmıyoruz diye sivil e, bir inisiyatifin girişimleriyle başlatılan bir oluşum acaba diye. tür burada Diyanet'i biz suçluyoruz ama yani bir savunma konumda olduğu için söylemiyorum. Bu e, Dinlemek lazım. Neden katılmak istemiyorlar acaba? Ee, bunlar benim bu süreçte baktım e, eleştirilerim. Bir de iki gün boyunca sürdü. İki gün boyunca biz sadece e, beş altı tane erkek dini liderin e, bir basın açıklamasını, bir deklarasyonu dinledik. İki gün boyunca o toplantı basına kapalıydı. Neler konuşuldu, neler tartışıldı. Sonuçta da şunu öğrendik. Biz e, dünyada 1.7 milyar Müslüman e, kişiye bir deklarasyon yayınlıyoruz ve burada insanların çevre konusunu e, dikkate alması gerektiğini e, Kur'an'dan ayetlerle alıntılarla e, anlatmaya çalıştılar. Burada bir e, hem hükümet liderlerine de bir çağrı vardı. Hem kişilere bir çağrı vardı. E, örneğin Arap dünyasındaki petrol denginlerine de bir çağrı vardı. Hı hı. Öte yandan Suudi ...birlerin bir temsilcisi de vardı orada tabii. Yani evet. bir evet. boyutlu bakmak lazım olaya. Sonuçta hiç yapılmamasındansa... ...böyle bir şey yapılması elbette önemli. Hı hı. Ama tabii Papa burada... E, ...ikici bir güç olmuştur. Papa'nın ardından evet. böyle bir... E, ...deklarasyon yapmak girişiminde bulundu. Tabii bunlar resim geneline de... ...baktığımız zaman neden yapılıyor? Neden şu tarihte ardı ardına yapılıyor? Tabii hepsi e, Paris'te yapılacak... ...taraftar kongresi öncesinde. Paris'te de e, bu Kapanak kriterlerinin... bir neler yapılacağı, e, Kyoto protokolünün yerini alacağı e, temeli oluşturan e, burada necdetir, bu konulara çok hakimler. E, İklim konusunda dünya devletlerinin resmi olarak ne yapılacağını, ne yapacağını tarih edeceklerinin bir toplantısı yapılacak. Paris'te yani hem Papa'nın Hristiyan alemine yaptığı bu açıklama hem İslami e, liderlerin yaptığı bu açıklamalar Müslüman aleminin bu konuda duyarlı olması gerektiğini, bu konudaki dini hükümet temsilcilerinin de orada söz sahibi olması, sorumluluk sahibi olması konusunda yaptıkları bir çağrı. Evet. Ee, peki, aslında sen bahsettin ama o deklarasyonun yazıcıları arasında bir takım kadın dini, e, alimler e, de vardı ama e, biz onları çok e, temsilci olarak ön planda göremedik e, o e, toplantıda belki o Vallahi ben ben aslında görmek isterdim hatta e, ortada sordum Hı -hı. Yani Müslümanlık zaten Müslümanlık e, hep erkek e, temsiliyetiyle anılıyor toplantıda kendileri bahsettiler oradaki e, temsilcilerin ...madem kadınların da buna bir katkısı oldu... ...ben de açıkçası bir kadının orada görmek isterdim. Yani Müslüman bir, bir kişinin kendisinden orada bir basın açıklamasında... ...bir kadını da görmek isterdim. Evet. Hem imaj açısından hem de bu konuda sadece yine bir erkeklerin söz sahibi... ...erkek egomaniasını kırması açısından olmasını isterdim tabii ki. Hı hı Evet. Peki, başka eklemek istediğim bu konuyla ilgili... Yani izlenimlerin olabilir başka belki okuduğun e, detaylarla ilgili başka söylemek istediğin bir şey var mı bu konuyla ilgili? Ya açıkçası çok fazla şey var yani e, bir iki tanesin aklıma gelen ufak ufak bir iki tanesin çok da vaktiniz dağılmayacak diyeceğim daha hiç de detaylarını konuşacaksınız. E, burada işte ayetlerden bahsediliyor Hazreti Muhammed'e e, dan bir takım alıntılar yapılıyor. E, şu söz çok dikkatimi çekti benim yani İslam Niyette savaşta dahi ağaç kesilmeyeceği evet. ve yakılmayacağı bu deklarasyonun maddelerinden bir tanesi. Şimdi bir, bir yandan da bu deklarasyon e, İstanbul deklarasyonu olarak e, lanse edildi ve şöyle dendi. Yani, bir zamandan hilafetin başkenti, medeniyetlerin başkenti, bu çok önemli bir kent ama e, şunu sormadan da edemedim. E, sadece bir küncü köprüde 2 milyondan fazla ağaç kesildiğinden bahsedildi. Evet. Üçüncü, yani bir, bir, bir, bir sürü çılgın projeler var bunu her hafta burada bile geçiyoruz yani böyle bir yerde nerede insan çevre mesajları ile ilgili e, yürüyüş yapıyor e, tabii ki bütün dünyayı hedef alan bir şey ama böyle bir yerde olması e, bunun da altına mutlaka çizilmesi gerekiyordu ve ben sordum ama tabii muhassaf yok Karşı, e, Türkiye'den katılan birkaç tane gönüllü e, çevreci akademisyen bulduk karşımızda bunun dışında kimse şey yoktu ve hükümet temsilcisi yoktu Belki de bu yüzden katılmamışlardır. Bunu bilemiyoruz. Hı -hı. Soramıyoruz. Sorduğumuzda da yanıt alamıyoruz. Yine kendimiz çalıp kendimiz söylüyoruz. Ne bile de toparlamak gerekirse bence e, isim değişikliğine çağrıda bulunmak. Buna dikkat çekmek. 1.7 milyar Müslüman deniyor mu? Bırakın 1.7 milyar Müslümanı. 10 bin kişiye bile dokunsak e, şu da maddelerden bir tanesi afet alırken suyu boşa harcamayın. Bu da var. Yani Hı. her maddesi sonuçta özünde biz çevreye daha duyarlı bireyler olmayı amaçlıyor. Yani hı hı. diğer eleştirdiğimiz, tabii ki bunları biz soru işaretlerimizi bırakacağız ama olumlu yönlerinden almak lazım. Ee, yine burada açık radyo aracılığıyla o deklar aslında birazdan siz detaylarına gireceksiniz. Tekrar bir yenilemiş olalım. Neler yapmamız gerekiyor? Çünkü artık bir gerçek. Artık bu tartışılmıyor. İçin değişikliği, Türkiye'de, yani artık bölgesel, lokal bir yarışlar oluyor. bir anda ee, çok geniş bir alana yayılması gereken yağmur bir anda lokal bir yere yalıyor. Sender oluyor. İnsanların canına mal oluyor. Buna benzer bir sürü gösterge var. Yani Bu artık hayatımızın bir gerçeği, hayatımızın bir parçası. E, alışkanlıklarımız haline gelmesi gerekiyor. Bunlar da buna yardımcı olacak bir takım çağrılar, toplantılar. E, bunlara da ihtiyacımız var. E, Çağrılara kulak vermemiz gerekiyor. Çünkü başka çaremiz yok. Yaşanacak bir tane dünyamız var. Bunu mahvetmeden e, tesirlerimizi almamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben, biz teşekkür ederiz Serkan. Katıldığın için görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Her şey. Biz de bir ara verelim. Aradan sonra bu deklarasyonun detaylarına bakalım. İnseltüm <gülüyor> annilâhi <gülüyor> <gülüyor> فهُو رحم الرخم أَنْزَل شر حَنيفًا رحمَةً لل العالممين رحمَةً لل العالممين It is the Quran of the Kareem If you ask me who my God is On whose name I call, if you ask me, whom my God is, He's the God of us all, Allah, the Merciful. If you ask me what my book is that I hold in my hand if you ask me what my book is it's the holy Quran the holy Quran In sa'altum 'an-nabiy fa huwa insan 'adheem 'allama an جامعا دنيا ودين جامعا دنيا ودين إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم خائن يدعو لكفر ويعين المؤتدين ويعين المؤتدين If you ask me who my prophet is, I will say, Haven't you heard? His name is Muhammad, Allahi a mercy to the worlds, a mercy to the worlds. If you ask me who my enemy is, I will say, don't you know? If you ask me who my enemy is, he's that same old devil, that same old devil. 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji e, programındayız. E, geçen hafta İstanbul'da açıklanan İslami İklim Değişikliği Deklarasyonu'nu e, konuşuyoruz. Evet. İlk yarıda Serkan Ocak bizimle birlikteydi. O kendi izlenimlerini, görüşlerini anlattı konuyla ilgili. Şimdi biraz biz de detaylarına bakacağız. Aslında az önce ilk yarıda konuştuğumuz gibi Haziran ayında Katolik aleminin lideri Papa'nın bir iklim değişikliğiyle ilgili bir e, fermanı e, yayınlandı çok kapsamlı 200 e, sayfa civarında bir e, çok e, detaylı bir çalışmanın uzun e, süreli bir çalışmanın işte bir sürü e, bilim insanının e, katılımıyla e, gerçekleştirilen bir e, çalışmaydı. Hatta e, bu e, çalışmaya başkanlık eden kişi de e, Merkel'in iklim konularındaki e, danışmanı olan e, kişiydi. E, son derece detaylıydı. Biz de o zamanki programlarımızda e, Papa'nın bu iklim e, fermanının fetvasından e, epeyce bahsetmiştik. E, şimdi tabii hemen arkasından e, Müslüman e, liderlerin, Müslüman camianın da böyle bir çalışma, girişmiş olması tabii önemli. Hem belki e, bütün dini liderlerin e, bu konuya e, dikkat çekiyor olmasının aslında temelinde de Aralık ayında gerçekleşecek olan Paris'te e, yapılacak olan e, tabii ki COP21 e, iklim değişikliği iklim e, zirvesi. Evet. Papa'nın bu 183 sayfalık ensiklada ya da bu ferman biraz önce bahsettiğimiz hı hı. ferman hakkında ee, ...neler söylediğini merak edecek olursanız... Ön, ...bu genelgede, fermanda... ...öne çıkan noktalar da şu şekilde... ...sıralanmış, yürüyüşünün internet sitesinde. İnsanların evinin korunmasının... ...en acil zorunluluk, sürdürülebilir... Entegre kalkınma için herkesi bir araya... ...getirmek olduğunu söylemiş papa. Hı hı. Gezegenimizin geleceğinin nasıl şekilleneceği... ...noktasında yeni bir diyalog için... ...acil çağrı yapıyorum demiş. Atmosferdeki kirle maruz kalmak... ...özellikle fakirler başta olmak üzere... ...herkes için geniş yelpazede... ...sağlık riski oluşturur demiş... Tüm bu bu tür sorunlar hem kullanılıp <gülüyor> at, hem kullanıp atma kültürüyle kolayca ilişkilendirilebilir ama bu kadar basit olduğunu söylememiş. Kullanılabilir su kalitesi giderek azalsa da özellikle bazı bölgelerde devam eden özelleştirme eğilimi bu kaynakları mal halinde pazar yasalarına konu ediyor demiş. Ve son olarak da ekleyebileceğimiz belki de bu konuyla alakalı bilim ve din gerçeğe farklı yaklaşmalarına karşı verimli ve yoğun bir diyalog başlatabilir diyerek de bir çağrı yapmıştı. Hı hı. Diğer din e, mensupları tarafından dinlerin temsilcileri tarafından da bu çağrı e, cevap buldu. Dalai evet. Lama konuşmuştu Londra'da bu Hı -hı. konuyla alakalı. O da aynı şekilde iklim değişikliğinin dünya üzerindeki en büyük tehlikelerden biri olduğunu söylemişti. Ve şu anda da İstanbul'da bu yapılan sempozyumun ardında yayınlanan Genelgeyi konuşuyoruz. Evet ee, yine aynı şekilde bu <gülüyor> Müslüman liderler de burada bir araya geldiklerinde işte kimileri için inkar edilen bu iklim değişikliğinin aslında Müslümanlar için de ciddi bir endişe kaynağı olduğu belirtildi. Bu yaptıkları açıklamada ve az önce Serkan'ın da söylediği gibi Allah yarattığı her şeyi korumayı emreder. Savaşta bile ağaçları yakmayacaksınız diye emreder. Biz de Müslümanlar olarak Allah'ın yarattığını korumak zorundayız. Diye açıklamalarında bu şeylere özellikle Kur'an'dan yapılan alıntılara epeyce yer vermişlerdi. Evet biz Müslümanlar çözümün bir parçası olacağız diye de bir evet, söz veriliyordu. Evet, evet. Biz Müslümanlar dünyamızın çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için endişeliyiz. Zaman azalıyor bu sene sonuna kadar Paris'te bir küresel iklim anlaşması çıkmaz, çıkmak zorunda deniliyordu. Biz Müslümanlar bunun farkındayız. Bizim dinimiz Tanrı'nın tüm yarattıklarını korumamızı salık veriyor. Bu bizim hepimizin ortak problemi. Tüm inançlar tek bir dünyayı paylaşıyoruz ve biz Müslümanlar olarak çözümün bir parçası olacağız diyerek tekrar etmek gerekirse bir teminat veriliyordu. Evet şimdi bu tabi Paris sirvesine çok büyük atıf var tabi yani bütün bu iklim değişikliği meselesiyle mücadele eden bütün işte aktivistler çevreci örgütler Paris'te yeni bir iklim anlaşmasının çıkması konusunda beklentiler çok yüksek burada tabi bütün aslında dünyanın geleceğini kaderini belirleyecek. Ee, çok etkili net hedefleri olan e, iklim adaleti e, sağlayacak herkesin e, insanca e, yaşamasını sağlayacak bir iklim anlaşması için e, bu deklarasyonda da e, çağrı yapılıyor e, aslında bütün bu e, işte 1.7 milyar Müslüman'a hitap eden bir deklarasyon deniyor bu evet. bütün bu dinlerin bu konuya özellikle Paris dirvesine bu kadar önem veriyor olması gündemlerinde tutuyor olması önemli ve hatta işte bizim bu programlarda da sıkça konuştuğumuz pek çok bilimsel veriye, e, ...pek çok rapora araştırmaya da atıf var. Yani aslında bugüne kadar yapılmış bu konuyla ilgili çalışmaların hepsi... ...bu liderler tarafından e, yani şeye, tereddüde hiçbir şekilde e, yer bırakmayacak e, kapsamda e, kabul edilmiş. Ve e, burada en e, kısa sürede sera gazı emisyonlarının e, azaltılması... ...yani önce sabitlenmesi mümkünse tabii mümkün olduğu en kısa sürede de azaltılması... E, yeryüzünde e, tespit edilmiş olan fosil e, rezervlerin e, bu yakın zamanda bununla ilgili bir rapor açıklanmıştı. Bundan sonraki e, fosil yakıt rezervlerinin aslında hiçbir şekilde çıkarılmaması yerin üstüne çıkarılmaması ile ilgili. Yine aynı şekilde bu deklarasyonda da bu tamamen e, kabul edilmiş ve tabii küresel ısınmanın iki derecede e, ...tutulması ve hatta tercihen bir buçuk derece sınırında kalması diyor ama... E, ...o belki biraz e, hayal ama evet. e, yani iyi niyet göstergesi. Bir çağrı var çünkü bu ülkelerin, bu temsilcilerin bu İstanbul'a gelen dini liderlerin... E, ...bulunduğu ülkelere baktığımız zaman Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi... Hı hı. E, ...ya da diğer Arap coğrafyasındaki ülkeler gibi petrol zengini ülkelerde var. var. Bu ülkelerin evet. temsilcileri var. Onlar diyorlar ki zengin ve petrol üretici ülkeleri... Yüzyılın ortasından geç olmamak üzere mümkün olan en kısa sürede sere gazı emisyonlarını terk etme konusunda önderlik etmeye ve daha az zengin ülkelerin fosil yakıtların mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri için finansal ve teknik destek vermeye çağırıyorlar. Hı hı. Yani evet. bu çağrıyı da yapıyorlar. Suudi Arabistan'dan gelen insan da <gülüyor> aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen dini liderler de bu deklarasyonun altına imza imzalarını atmışlar. attılar. Evet ve tabii burada yine aynı şekilde bunları önerirken. %100 yenilenebilir enerjiye geçişin gerekliliği de e, vurgulanmış. E, tabii fosil yakıt odaklı ekonomik modelin tamamen terk edilmesi dediğin gibi orada pek çok yani ekonomileri tamamen e, petrol gibi fosil yakıtlara işte gaz gibi e, fosil yakıtlara dayalı e, Arap ülkelerini de tabii e, dahil ediyor. Fosil yakıt odaklı ekonomik modelin tamamen e, terk edilmesi daha yeşil ekonomilere, daha ekolojiyi koruyan, kollayan ekonomik modellere geçilmesi üzerine önerileri, çağrıları var. Ve tabii aynı zamanda bütün bu iklim değişikliğinden hasar görmüş, zarar görmüş ülkelere veya bundan sonraki süreçlerde de bu aşırı iklim olaylarıyla zarar görme oranı yüksek olan ülkelere oraların, Yerli halklarına özellikle en fazla kırılgan olan iklim değişikliğinin etkilerine karşı en kırılgan olan çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere bu insan gruplarına uygun destekler içeren onlara da bir iklim adaleti sağlayacak bir takım uyum stratejilerinin de gerçekleştirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Burada tabii biz çok daha önceki programlarımızda çok yer vermiştik. Bu IPCC raporlarının aslında bulguları üzerinden gidiyor ve onlarla ilgili işte şirketlere, iş dünyasına, finans dünyasına ...da bir takım şeyleri var, çağrıları var. Aktif biçimde bir rol almak, rol almalarını istiyorlar bu şirketlerden evet. ve ekonomik olarak bu konudan sorumlu olan kurumlardan. Hı hı, hı. Evet. Ve sosyal ve ekonomik yükümlülüklerini ödemeye çağırıyorlar. Evet. Kapsamlı bir dediğimiz gibi bir çalışma, deklarasyon. Sanıyorum İngilizcesi var, yani Türkçesi... Gazetecilere dağıtıldı ama şu anda herhangi bir yerden ulaşmak mümkün mü onu tam olarak bilmiyorum belki daha sonraki programlarımızda anons edebiliriz yani çünkü bu konuya açık radyoda başka programlarda da yer verilecektir diye tahmin ediyorum. Ee, sanırım bu haftada e, süremizin sonuna geldik e, ilginç bir çalışma oldu tabii yani eksiklerine rağmen belki işte organizasyondaki bir takım e, yanlışlara demeyelim ama gözden kaçan belki bazı şeyler vardı e, ilk defa olması açısından önemli İstanbul'un ev sahipliği yapıyor olması açısından önemliydi. Ee, biz de dileyelim ki e, yani 1.7 milyar e, Müslüman'ın hepsine belki e, buradan ulaşması ve bir günde tüketim alışkanlıklarını birdenbire değiştirmesini bekleyemeyiz belki ama e, ne kadar çok insana dokunursa o kadar iyi olur dünyamızın geleceği için diyelim. Bu haftada bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.